Boş. yaşam için teknoloji. Merhaba, Zonguldak'ta bulunan ve Türkiye'nin doğal hayat açısından önemli bölgelerinden biri olan Filios Vadisi, sanayi bölgesine dönüştürmek isteniyor. Filios Vadisi projesi kapsamında yapımına başlanan Filios Limanı nedeniyle bölge ekolojisi geri dönüşü olmayacak bir şekilde zarar görebilir. Liman inşaatının ve işletmesinin en önemli etkileri deniz ve kıyı ekolojisi üzerine olacak. Filios Vadisi projesi kapsamında serbest bölge, endüstri bölgesi, liman, sanayi ve depolama alanları gibi yapılar inşa edileceğini ifade eden Tema Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, bölgenin doğal hayatının olumsuz etkileneceğini vurguladı. Konuyla ilgili hukuki süreci başlatacaklarını belirten Ataç, bölgenin barındırdığı nadide ekosistemler ve biyolojik çeşitlilikle ilgili Türkiye'nin uluslararası ölçekte öneme sahip alanlarından biri olduğuna dikkat çekti. Filios Vadisi uluslararası sözleşmelerle de korunuyor. Tema Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı, Filios Nehri'nden Amasra'ya kadar olan sahil kesiminde, Türkiye'nin de taraf olduğu uluslararası sözleşmeler kapsamında koruma altına alınan bitki ve hayvan türleri yaşadığını belirtti. Bölgenin Amasra, önemli kuş alanı ve Amasra kıyıları, önemli doğa alanı sınırları içerisinde yer aldığını açıklayan Deniz Ataç, Türkiye'nin de taraf olduğu Ramsar Sözleşmesi'ne göre, Bölgedeki tüm sulak alanların koruma altına alınması gerektiğini söyledi. Ataç Filios Vadisi'nin korunması hem sürdürülebilir yaşam hem de Türkiye'nin uluslararası yükümlülüklerinin gereğidir dedi. Liman inşaatına başlanan bölge su derinliği ve besin kaynakları açısından balık üretimi için uygun koşullara sahip. Liman inşaatı ve işletmesi aşamasında etkilenecek olan deniz ve kıyı ekosistemi nedeniyle bölgedeki balıkların yuvaları da zarar görecek. Bu durum balıkçılığı da etkileyecek. Ayrıca Zonguldak ili kirlilik açısından uluslararası alanda da gözetim altında bu kritik seviyelere çıkan hava kirliliğinin deniz ekosistemi üzerindeki etkileri göz ardı ediliyor. Filios Vadisi Türkiye'nin eşsiz doğal ve kültürel değerlere sahip bölgelerinden biri. Bölgenin doğal zenginlikleri, tarım potansiyeli ve bu değerlerin korunması gerekliliğini dikkate alınarak Yeni iş kolları geliştirilebilir bölgede, endüstri bölgesine dönüştürmek yerine vadide doğaya duyarlı ekoturizm faaliyetleri yapılabilir. Ekoturizm ile doğaya duyarlı faaliyetler yapılırken, bölgedeki ürün ve hizmetler kullanılarak yerel ekonomi güçlendirilebilir. Bu sayede doğal zenginlikler korunarak ve yerel kültürler yaşatılarak sürdürülebilir geçim kaynakları sağlanabilir. Ancak Filios Vadisi, Karadeniz bölgesi genelinde kısıtlı olan tarım arazileri açısından da zengin bir bölge. Tarım odaklı turizm faaliyetlerinin bölge için önemli istihdam kaynaklarından biri olduğu açık. Ancak Türkiye'nin istihdam yaratma ve ekonomik zenginleşme ihtiyaçlarının karşılanması için doğal varlıkları koruyacak yeni iş alanları üzerinde acil olarak çalışılması gerekiyor. Sürdürülebilir Yaşam kolektifi, takipçilerine gönderdiği bir e-mail ile Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali'nin yapılacağı tarihleri 18-20 Kasım olarak duyurdu ve başlattıkları kitle fonlama kampanyası için destek talep etti. Kolektifin çağrısı şöyle, bildiğiniz gibi yıllar önce paylaşımcı, açık, adil, anlayışlı, çeşitliliği kucaklayan, gezegene ve üzerindeki yaşama değer veren bir toplum hayaliyle doğan Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali yıllar içerisinde birçok şehre yayıldı ve katılımcılarına yaşamlarında değişim yaratmaları için ilham ve güç verdi. İple çekilen bir buluşma oldu. Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali bu sene 18-20 Kasım'da 20 şehirde gerçekleşecek Her sene olduğu gibi yaratıcı çözümler içeren, birbirinden etkileyici hikayeleri konu alan belgesellerden oluşan Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali 2016 seçkisini festival izleyicisiyle buluşturacağız. Ve her sene olduğu gibi festivalin ardından yapımcılarıyla anlaşabildiğimiz filmleri Sürdürülebilir Yaşam.tv'de yayınlayacağız. Bu sene festivali duymayan kalmasın ve salonlar dolsun istiyoruz ve bu amaca hizmet etmek üzere buluşum platformunda bir kitlesel fonlama kampanyası açtık. Şehirler, filmler ve programları yakın zamanda sosyal medya hesaplarımızdan duyuracağız. Festivale hepinizi bekliyoruz diyor sürdürülebilir yaşam kolektifi. İtalya'nın başkenti Roma, belediye başkanı Virginia Raggi'nin olimpiyatların Roma'yı borç ve çimentoya boğacağını belirtmesi ve olimpiyatlara evet demek sorumsuzluk olur şeklindeki beyanı sonrasında 2024 olimpiyat oyunları adaylığından çekildi. Kararı 11 Ekim'de Roma'da bir basın toplantısı düzenleyerek açıklayan İtalya Olimpiyat Komitesi Başkanı Giovanni Malago, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne yazdığı mektupta Roma Belediyesi'ni eleştirerek, İdeolojik ve demagogik sebeplerle takınılan tavrın kente zarar verdiğini belirtti ve adaylık başvurusunu durdurduklarını söyledi. Haziran ayında yapılan yerel ve bölgesel seçimlerde sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi'nin Roma Belediye başkanı seçilen ve başkentin ilk kadın belediye başkanı olan Virginia Raggi, geçen ay yaptığı açıklamada olimpiyat adaylığına destek vermediğini söylemişti. Seçim kampanyası sırasında da olimpiyat adaylığından çekilme vaadinde bulunan Virginia Raggi'nin, Bu sözünü tutması seçmenini memnun etmişti. İtalya Olimpiyat Komitesi'nin hükümetin ve iş çevrelerinin ise tepkisini çekmişti. İtalya Ulusal Olimpiyat Komitesi Başkanı Giovanni Malago, belediye başkanını halkı yanlış bilgilendirmekle suçlamıştı. Belediye meclisi ise Raki'nin açıklamasından yaklaşık bir hafta sonra kentin olimpiyat adaylığından çekilmesine yönelik bir önergeyi kabul etmişti. Adaylık konusunda son karar İtalya Olimpiyat Komitesi'ne ait olsa da